وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا تَبْقَى صَلَاةٌ اللهم بارك على رسولنا محمد حتى لا تبقى بركه اللهم ارحم رسولنا محمد حتى لا تبقى رحمة اللهم سلم على رسولنا محمد حتى لا يبقى سلام اللهم صل على رسولنا محمد وعلى ال رسولنا ونبينا محمد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 اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار وجعلنا عندك لمن المستفيين الاخيار اللهم أخلصني بخالصة ذكر الدار واجعلني عندك لمن المستفين الاخيار رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهَيِّئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربي إني لا أحصي ثناءا عليك فأنت كما أثنيت على نفسك ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم Yine bir cuma akşamı, Ramazan'ın son günlerinde Varlığımız, farkındalığımız üst başlığı altında Gençlerle Söyleşi adlı bu programımızda Bu kez alt başlıkta özgürlük var Özgürlüğü konuşacağız, özgürlüğün ne ifade ettiğini, dünya hayatı açısından ne anlama geldiğini, bizim varlığımız varoluşsal boyut itibariyle ne anlama geldiğini yahut gelebileceğini inşallah birlikte ele almaya çalışacağız. Şu bir gerçek ki varlığımız başlangıcı itibariyle aslında geri dönüşü, Geçmişe doğru çok fazla olmayan, doğumla birlikte başlayan, dolayısıyla başı olan bir varlık. Bu anlamda zaman ekseni üzerinde kendimizi özgür olarak tarif edemeyiz. Bir başlangıcımız var. Dolayısıyla geri ondan öncesine gidemiyoruz. Eğer özlük, özgürlük herhangi bir kaydın, herhangi bir sınırın sizi kesmediği, bir mutlak serbestlik ise şayet önce bunu zaman açısından irdelediğimizde bir defa varlığımız itibariyle bir zamanda başlıyoruz. En azından hatırladığımız, bildiğimiz varlık olarak dünya hayatında bir zaman başlangıcımız var. Dolayısıyla bu anlamda zaman ekseni üzerinde geçmişe doğru sınırsız bir şekilde uzanmıyor bizim geçmişimiz bir yerden itibaren başlamışız devamı özgürce ve sınırsızca kayıt olmaksızın geliyor mu diye bakarsak bu hayat itibariyle hayır devamı da öyle sınırsız gelmiyor benzerimiz olan hem cinsimiz olan varlıklar ve diğer varlıklarda içinde bulunduğumuz hayatta. Bir zaman sonra ölüyorlar. Dolayısıyla insanlar hem kendi varlıklarını hem diğer varlıkları incelediklerinde ilk buldukları kanunlardan bir tanesi her canlı doğar, yaşar ve ölür. Bu bahsettiğimiz kanun bizim gözlemimize dayalı bir şey. Sürekli bunu gözlemliyoruz hayat içerisinde, canlılıklarda ve kendi varlığımızda. Şu halde bu kanun dediğimiz şey... Kural yani bizi bağlıyor. Bizi bağlayan her şey özgürlüğümüzün üzerine atılmış bir kement gibidir. Bu bahsettiğimiz ve bizden önceki herkeste gördüğümüz ve bizim de belli ki buna tabi olduğumuz süreç aslında kuş bakışı bir tarif. Yani hayatı en genel manada tarif eden bir şey. Şu halde uçları itibariyle, köşeleri itibariyle yani çerçevesi itibariyle, Hayat bu çerçevenin içerisine oturuyor, aslında oturuyor dediğimiz şey hapsoluyor desek de yeridir. Şu halde hayatın kendisi e, özgürlük tanımıyla çok uyumlu bir çerçeveye sahip değil. Başı olan içerisinde sınırlı bir aralıkta parantez içi gibi derslerde sık sık söylediğim ve sonunda da bir sonu olan zaman itibariyle mukayyet yani kayıtlı... Yani sınırlı bir çerçeve. O bakımdan özgürlük tanımına hayatımız itibariyle yoğunlaştığımızda daha birinci eşikte tanımsal boyutta bir uyumsuzluk görüyoruz. Yani bunu ıskalayıp bunu göz ardı edip hayatın içerisinde derinliklerinde sonsuzluk yani çerçevenin geneline sığmayan özgürlük. ...çerçevenin içerisinde daha dar kaplarda, daha dar alanlarda eğer var olduğu iddia ediliyorsa... ...mesela sonsuz bir gece gibi, sonsuz bir gün gibi, çok uzun bir, çok sonsuz bir eğlence gibi... ...veya yine gençliği öyle algılamak sonsuz gibi... ...veya orta yaşlılık yahut olgunluk dönemini böyle sonsuz algılamak... ...bunlar hayatın kendisi buna sığmayacağından... ...ortasındaki bölümler ve aralıklar olması bakımından hiç sığmazlar. Şu halde zaman itibariyle özgürlüğün, kayıtsızlığın ve sınırsızlığın söz konusu olmadığı bir hayatın içerisindeyiz. Mekân itibariyle bakarsak bizi yaratan kudret belli bir yerde yaratmış ve yaratıldığımızdan beri aynı yerdeyiz. Yani atalarımızdan bu yana aynı kürenin üzerindeyiz ve orada yaşıyoruz. Ve belli ki o küreye hükmetmiş, o küreye emretmiş, bunlar buradan ayrılamasınlar demiş, üzerinden ayrılamıyoruz. Yani bizi kendisine çekiyor. Yapışık vaziyetteyiz. Biz bunun adına bilimsel tarafta çekim vesaire diyoruz. Gücünü şiddetini hesaplıyoruz ayrı ama baktığınız zaman sonuçta buraya bağlanmışız. Burası bizi çekiyor. Manyetik bir kelepçe gibi yer küreye bağımlıyız. Yer yer, küreden uzaklaşmak ki kabuğunu bile açmamak sayılmayız büyüklüğü itibariyle evrendeki varlığımızın. Ee, orada da sürekli yaşama şansımız yok. Yine yer uzaktan uzağa çekiyor. Geçenlerde yine stasyonda olan e, iki ya da üç görevli geri döndüler. Neden? Çünkü orada daha fazla kalma imkanları yok. İsteseler de kalamıyorlar. Bedensel olarak... Ee, ...sağlıkları itibariyle bunu el vermiyor. Dolayısıyla bu küreyi yaratan kudret, bizi burada yaratmış ve bizi buraya bağımlı kılmış. Al özgürlüğümüzün üzerine vurulan bir başka kement. Dolayısıyla sonsuz bir özgürlük, mutlak bir özgürlük ve hürriyet arayışı... ...belki bu küreyi de aşan, başka kürelerde kendisine yer arayan ve hatta küreden bağımsız... ...yaşayabilecek, oradan oraya, oradan oraya gidebilecek mutlak bir arayışa dönüşüyor. Ki böyle arayış sahipleri var. Yani insanların geleceğini uzayda, başka başka yerlerde. Ama şu an itibariyle bu sarmalın aşılabileceğine dair en küçük bir belirti yok. Çünkü en yakınımızdaki gezegenlere basamak bile edinmek, yani geçici anlamda, işte istasyon bunun gibi bir yer, kalıcı manada zor gözüküyor. Yani yeryüzünün... Yaşamsal olarak insan hayatiyetiyle uyumu, insanın biyolojik yanıyla uyumu o kadar birebir ve eşlenik ki birbirini örtüyor. En küçük aradaki bir e, farklılık hayatını olumsuz yansıyor. İşte biraz çekim azal azalınca uyduda, o zaman kasları e, çalışmamaya başlıyor veya artık çok daha geç girse geri dönülmez bir ha, şekilde zarar görecek. Şu halde hem zaman hem mekan bakımından sınırlı bir ve kayıtlı bir alanda yaratılmışız. Bunlar çok temel büyüklükler. Zaman ve mekan çok temel büyüklükler. Ve biz böyle bir parantez arası içerisinde özgürlük dediğimiz bir söylemi, özgürlük dediğimiz bir şeyi konuşmak istiyoruz. Özgürlük, Arapçası ile hürriyet özellikle Osmanlı'nın son dönemlerinde... ...insanların diline pelsenk olmuş olan hürriyet söylemi, insanın e, bir bakıma hiçbir kayıt, sınır kabul etmeyeceğine... ...her istediğini yapabileceğine, e, yapması gerektiğine, ona sınır koyacak olan işte idare olsun, aile olsun başta idare... ...sonra e, hepsinden de önemlisi Yaradan, ona bir sınır, hat, bir çizgi çekiyorsa buna dair bir isyan e, söylemi... ...insanı özgürlüğe davet eden ve bir bakıma sınırsız bir kayıtsız bir mutluluk gibi onu sunan bir çehresi var. Bu çehresi ve yaklaşımına kadar sahici, ne kadar değil onları konuşuyoruz. Şimdi bizi var eden Allah Azze ve Celle bizi var ederken henüz bize irademizi tevdi etmeden yani biz ona irade diyoruz, özgürlük demiyoruz, irade... ...bir e, sınırlı, sorumlu alanda e, size bırakılmış bir tercih hakkı. Çünkü özgürlük çok daha mutlak bir e, çağrışımı var. Hürriyet kavramı, e, üzerine sınır konmayan, engel konmayan. Kaldı ki mutlak anlamda bir hürriyet zaten seküler bakış açısında da yok. Çünkü e, yer sınırlı olduğu için, zaman sınırlı olduğu için, mekan sınırlı olduğu için... Çok fazla e, debelenemezsiniz. Birilerine değer. Başkalarına deyince onları rahatsız edersiniz. E, aynı hürriyeti hem size hem ona herkese vermek istediğimiz için o zaman e, mutlak bir hürriyeti herkese veremediğimizi fark ediyoruz. Çünkü siz her canınızın çektiğini yapmak isterseniz veya biz e, bu başkasına dokunduğunda ne olacak? Birinin hoşlandığı, yapmak istediği bir şey bir başkasına... ...zarar verecekse o zaman bir sınır çekmek zorundasınız. Bu anlamda seküler e, dünyanın da hürriyeti mutlak olarak anlamadığı ortadadır. Onlar da ne diyorlar? Diyorlar ki bir insanın hürriyeti, bir başka insanın hürriyetinin başladığı yerde biter. Çünkü e, onu da aşamazsınız. O zaman o diğerinin hürriyeti. O zaman insanların hürriyeti doğal olarak sınırlanmış oldu. Çünkü gezegen sınırlı yani istediğiniz araziye girip çıkamazsınız. Bir başkasının arazisi ise... Orada durmak zorundasınız. Ben özgürüm. Bana kimse sınır çekemez deyip bir başkasının hanesine giremezsiniz. Ortamına giremezsiniz. Mekânına giremezsiniz. Dolayısıyla gördüğünüz gibi Cenabı Hakk'ı denklem dışı tutan seküler bakış açısında bile özgürlük tanımı sınırsız ve kayıtsız değildir. Orada da kayıt var. Şimdi gerçek bunun halbuki daha ötesinde. Ee, ...Yaradan'ı... ...denklemin içerisine dahil ettiğimiz zaman... ...var eden kudreti... ...denklemin içerisine dahil ettiğimiz zaman... ...bu denklem tabi bizim... ...bakış açımızdaki denklem. Yani bir yerlerde sayısal bir denklem değil. Biz düşünürken... ...onu da düşüncemizin içerisinde... ...ona da yer veriyor muyuz? Seküler... E, ...bakış açısı... ...var ediciye, düşünce dünyasında... ...yer vermek istemiyor. Hayatı kendisi... ...ve emsallerinden ibaret. Ben ve benim gibi insanlar, bir de çevre var. Çevreyi koruduğum, benim gibi insanlara zarar vermediğim sürece istediğimi yapabilirim. Bu e, seküler bir bakış açısının kurmak zorunda olduğu bir çerçeve. Onun açısından özgürlüğün en geniş tanımı bu. Mümince bakış açısına geldiğimizde bu kez yaratıcı denklemin en önemli ögesidir, unsurudur. Denklemi var eden, denklemi içerisinde diğer ögeleri de var eden, her şeyi var eden dolayısıyla mutlak hak sahibi olarak birinci derecede öncelenir. Onun varlığını kabul ettiğiniz andan itibaren hayatı onun adına yaşama düşüncesi içinizde belirir. Onun varlığını kabul ettiğiniz andan itibaren hayatı ona borçlu olduğunuz düşüncesi içinde, içinizde belirir. ...O'nun varlığını kabul ettiğiniz andan itibaren, ona karşı hayatta sorumlu olduğunuz düşüncesi içinizde belirir. O zaman bütün her şey, denklemde O'na yer vermek, O'nun varlığını kabul etmekle başlıyor. O'nun varlığını kabul edip etmemekte aslında bir özgürlük konusudur. Allah Azze ve Celle kendisini insanın kabulüne yahut reddine açmış durumdadır. O yüzden buyuruyor ki, femen شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ Dileyen iman etsin. Dileyen de küfür etsin. Yani yok saysın, görmezden gelsin, e, üzerini ört örtsün bu hakikatin. Tabi ifadenin seçimi özenli. Dileyende reddetsin demiyor. Reddetmek, e, reddedebileceğiniz şeyleri reddedersiniz. Burada en fazla üstünü örtüyorsunuz. Yani sizin içinizdeki karşılığı hala duruyor. O bakımdan bundan önceki konuşmalarda da, ...dile getirdik hep. Kişi Yaradan'ın eseri olduğu için... ...Yaradan bizde de görmeyi, işitmeyi ve kalbimizi var ettiği için... ...bunlar bizim sistemimiz dışında çalışıyorlar. Kalp, Cenab-ı Hakk'ın varlığını... ...kestirdiği andan itibaren... ...ki gözlem yaptığımızda... ...ki kulak verip... ...bilgi paylaşımında ve iletişimde bulunduğumuzda... ...bir yerden sonra içimizdeki bu sistem... ...bize bir sonuç sunuyor. Bu varlık bir var edicinin eseri. Başka türlüsü olamaz. Bu varlık rastlantısal kör süreçlerde yani yönetilmeyen rastlantısal kör süreçlerde tesadüfen oluşacak bir şey değil. Var edici bir kudretin irade ile ve ilim ile, ilim ve irade yani Allah Azze ve Celle'nin yaratmada ilmini kullandığını ve iradesini kullandığını e, görüyoruz. Bu sistematik, son derece itinalı, formüllü, her bakımdan e, iç içe, dengeli e, ve bir amaca hizmet eden varlık, mikrodan makroya kadar, hepsi sistematik, öyle gelişi güzel, e, dağınık bir e, resimde ve dağınık bir sürecin sonunda değil de iradeyle ve ilimle oluşturulmuş bir e, netice önümüzde duruyor. Ki bu netice bu kadar anlamlı ki biz İlim yaptığımız günden beridir, hala devam ediyoruz. Öğrendiklerimizi de biriktiriyoruz. Sonraki gelen çocuklarımız sıfırdan başlamasınlar. Ee, bizim öğrendiklerimizi direkt aktaralım, fizikte aktaralım, kimyada aktaralım, biyolojide aktaralım. Onlar da bizden, bizim bıraktığımız yerden daha ileriye taşısınlar. Dolayısıyla kümülatif bir birikim var insanlık ilim tarihinde. Buna rağmen kendimizi daha yolun başında sayıyoruz. ...ortam ve ortamdaki her şey o kadar sistematik ki, yani bilim yapmaya, onları yazıp çizmeye, e, tasnif etmeye, biriktirmeye el veriyor. Böyle dağınık, e, darmadağınık bir şey olsa, bir e, sistem olmasa e, hesaplamaya gelmez, ondan sonra incelemeye gelmez. Dağınık bir şey de işte saçma sapan der, geçersiniz. Halbuki Yüce Yaradan ilmini yansıtmış... Biz kulların hayranlığına sunmak üzere ve kudretini işlemiş. Yine biz kulların hayranlığını e, hayranlığına sunmak üzere. Böylece biz inceledikçe şapka çıkarıyoruz. Hücreyi inceledikçe öyle, eşya inceledikçe öyle, kendimizi inceledikçe öyle, göğü inceledikçe öyle... Buradaki sistematik işleyişin e, olağanüstü ihtişamı karşısında, insan akletmesi yaratıcı karşısında... Hayranlıkla e, tapınma refleksi sergiliyor ve bu ilk insandan bu yana bütün insanların doğa ile iletişiminde hep o şekilde işlemiştir. Hep hayranlık düzeyi, aman tanrım diye bütün dillerde var olan bu hayranlık aslında varlıkta var edicinin e, nakşettiği ilim ve iradenin eseri. Dolayısıyla bunlar kör, yönetilmeyen kör rastlantısal süreçlerde... ...oluşabilecek şeyler değil. Buna aklımızdan bile geçirmemiz hamakat olur yani cünun olur. İnsan en azından akleden bir varlık olarak böyle bir şeyden zinhar, fersah, ferah, fersah uzaktır. Şimdi böyle bir sürecin içerisinde Yaradan var eden kudret bize reddetme... ...kabul etme yahut küfretme seçeneğini sunmuş. Bu bir e, özgürlük mü? Sınırlı itibariyle, kayıtlı özgürlük dersek evet, kayıtlı özgürlük ama... ...özgürlüğü kayıtsız kullandığınızda mutlak oluyor. Bu bir kayıtlı özgürlük. Yani bir örnek verelim, bir soru sorduk. Sorunun iki cevap şıkkı var. Cevap bir tanesini işaretle dedik öğrenciye. Öğrenci A'yı da işaretleyebilir, B'yi de işaretleyebilir. A doğru olduğu için işaretleyebilir. ...icap ederse B yanlış olduğu için gıcıklığına B'yi de işaretleyebilir. Yani eğer biz ona tam özgürlük bırakıyorsak, bu iki şık arasında, işte buna kayıtlı özgürlük diyoruz. Bu tam özgürlük olabilir. Ne A demesine, ne B demesine biz müdahale etmiyor olabiliriz. Ama A yahut B'den birini seçecek ama hepsi bu kadar. Dolayısıyla bu mutlak bir özgürlük değil ya A ya B. Hayatta hiçbir zaman mutlak bir özgürlük olmadı. Demin söylediğimiz mekân itibariyle ve zaman itibariyle zaten kayıtlı, önü arkası belli. Yani bir trene benzetebiliriz bunu. Trenin kalktığı durak belli, trenin varacağı durak belli. Trenin içerisinde onlarca lokomotif ve onlarca e, vagon olabilir ve siz istediğiniz vagondan istediğiniz vagona... ...geçmeyi kendinizce bir özgürlük sayabilirsiniz ama hala siz trenin içerisindesiniz ve trenin hareketine... Tabiyseniz ben istediğim vagona gidiyorum, arka vagona gidiyorum şimdi de, öv vagona gidiyorum şimdi deseniz de bu size mutlak bir özgürlük sağlamaz Çünkü siz trenin içindesiniz hala ve trenin gittiği yöne doğru gidiyorsunuz hala. O trenin içerisindeki kısıtlı hareketleriniz size mutlak bir özgürlük olarak dönmez. Şeytanın dünyada seküler düşünce ile... E, bunun taleplerine vaat ettiği ve mutlak özgürlükmüş gibi sunduğu şey trenin içerisindeki özgürlükten ibarettir. Oraya, oraya, oraya. Sonuçta ne kadar savrulursa savrulsun hala trenin vagonlarından bir tanesinin içerisindedir ve hala trenin o hareketi itibariyle olan hareketine tabi gideceği yere hala gidiyor ve mekan olarak da tine, trene bağlı, trenden bağını koparmış değil. Bizim gezegene bağımlılığımız ...ve hayatımızın başı ve sonundaki gibi. Şimdi eğer elimize mutlak bir özgürlük geçmiyorsa, doğası itibariyle biz kayıtlı özgürlükler yaşıyor isek... ...o zaman bu dünyaya uyanmamız lazım. Bu kayıtlı özgürlüklerin bize ne anlam ifade ettiğini görmemiz lazım. Allah Azze ve Celle bu içine girdiğimiz yani doğumla birlikte içine girdiğimiz hayatta... ...bize belli bir kayıtlı özgürlük verdiği açık. O yüzden diyor ki... فَمَنْ شَاءَ Dileyen iman etsin... وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرُ Dileyen de küfür etsin... Ama e, bu kayıtlı özgürlüğün sonuçları da var. Yani tercih hakkı bizim... Hak da değil tercih edebilme imkanı var. İmkan sunulmuş. Fakat bu imkandan ki öğrenci örneğine dönersek... ...doğru seçenek yönünde eğer... ...tercihini kullanırsan, ödüllendiririm. Tercih senin. Tercihini kötü seçenek yönünde, <gülüyor> yanlış seçenek yönünde kullandırırsan... ...nihayetinde cezalandırırım. Şu an için müdahale etmiyorum. Yani sınav esnasındaki durum gibi düşünün. Sınava girdik, elimizde kağıt yazıp çiziyoruz. İstediğimizi yazabiliriz. Orada her şeyi yazabiliriz ile ilgili olumsuz şeyler de yazabiliriz, sorularla alakası olmayan şeyler de yapabiliriz, yazabiliriz her şey. Bu o esnada, e, o zaman dilimi içerisinde e, sağlanmış bir özgürlük müdür? Evet o zaman dilimi içerisinde kaydıyla doğru... ...ama bunun hiçbir sonucu olmayacak anlamına gelmez ve bu zaman bittiğinde artık o kağıttan ve bir şeyler yazmaktan... ...mahrum kalacağımızı da bilmeliyiz. Dolayısıyla sınırlı alanda... ...sağlanmış bir özgürlüğün, özgürlüğe sorumluluğun eşlik ettiğini ve bunun en önemlisi bizden menkul bir şey değil yani biz bu özgürlüğü kendimize biz sağlamadık. Varlığımızı biz oluşturmadığımız için varoluşumuz, var edicinin eseri olduğundan o zaman süreci o yönetiyor demektir. Eğer makro boyutu itibariyle bunları düşünmez isek o zaman... ...doğum sürecini ve ölüm sürecini karartıp hayatı uçsuz bucaksız olarak algılamaya ve bütün kayıtlarını göz ardı edip... ...sanki her istediğimiz yapacakmışçasına şeytanın ardına düşebiliriz. İşte insanların tarih boyunca Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenme sevdasıyla yeryüzündeki hayatları içerisinde e, diklenerek ve büyüklenerek aradıkları özgürlük... ...aslında teorik olarak hiçbir zaman olmayan bir özgürlüktü. Allah insana akletmeyi nasip ettiği için böyle bir şeye prim vermemesini kendisinden bekledi. Çünkü bunu anlayacak akletmesi ve izanı var. Dolayısıyla böyle bir yalana nasıl inandın durumu söz konusu. Hayatın başında olabilirsin, olsun. Önünde senin hayatını 10 yahut 20 yıl öncesin sonrasında yaşayan... 30 yıl sonrasında yaşayan, 50 yıl sonrasında yaşayanlar da var ve senin gittiğin yol belli, zaman herkesi sürüklediği gibi seni de sürüklüyor. Başın zaten belli, elinde taşıdığın kimlikte giriş tarihin söz konusu. Şu anda gidiş tarihi de aklederek görüldüğüne göre o zaman hiç ölmeyecekmiş gibi bir beklentiyle sonsuz bir özgürlük hayatta aramak, e, mantığın dışında kalan bir şey. Olsun mantıksız gözüküyor ama ben bütün yatırımımı bu hayata yapacağım, bütün beklentimi bu hayata yapacağım e, diyen bir kimsenin e, elinde böyle bir özgürlük var. Bu hayatta kaldığı sürece istediğini yapabilir ama bunun sonuçları olacağını, çünkü hayatın sahibi olduğuna göre, efendim hayatın sahibi olduğunu da düşünmüyorsa diyebilirsiniz... Allah Azze ve Celle'den o zaman cevap verelim. O diyor ki kullar benim kullarım ve onların hayatın sahibi olduğu gerçeğini anlamalarını ben sağlarım. Dolayısıyla hayatın sahibi olmadığını düşünüp kendi içimizde bir rahatlık oluşturarak hayatı istediğimiz gibi savrularak yaşamayı özlesek ve istesek bile... ...önce hayatın sahibini bilen, fark eden yanımızı... ...yok edebilmemiz lazım. Buraya bizim de erişimimiz yok. Yani biz bir başkasının kalbine erişemediğimiz gibi... ...kendi kalbimize de erişip onu bundan sonra böyle düşünmeni istiyorum. Söz gelin bir kişi kendisine bundan sonra iki rekin beş ettiğini sanmamı istiyorum... ...veya bir yalanı gerçek olarak sanmak istiyorum diye baskı kursa bunu başaramaz. Kendisini ancak böyle kandırabilir fakat içten içe. ...olan bilinç, sen yanlış yapıyorsun, sen yanlış düşünüyorsun, oradan konuşmaya devam edecektir. Ne vakte kadar? Allah'ın dediği, dilediği bir zamana kadar. Orası içten içe ona karşı konuşur. Dolayısıyla bakın iç yüzümüze döndüğümüzde de bir özgürlük bulamıyoruz. Yani ben kendi içinde istediğim gibi düşünebilirim desek, orada bir ses yanlış, alaka, yanlış yaptığımız zaman... ...bize konuşabilmektedir. Aynada kendisine baktığında sen şu konuyu yanlış yapıyorsun, sen bu konuda yanlışsın diyen, halkımızın vicdan diye tarif ettiği... ...Allah Azze ve Celle'nin bizim göğüslerimizde var ettiğini haber verdiği e, gönüllerimiz, var ettiğini haber verdiği kalbimiz... ...ve buna bağlı duygu merkezlerinin bizde e, oluşturduğu istemsiz, bizim yönetimimiz dışında gelişen bir hadise bu. Kişiye kendisine oradan sen katilsin, sen yanlış adamsın, sen şöylesin, böylesin diye hiç istemediği, duymayı hiç istemediği şeyleri oradan duyabilir. Bu kendi iç dünyamız itibariyle de bir özgürlük iddiamızın olamayacağını gösteriyor. Neden? Çünkü biz var edicinin eseriyiz. Biz bizim dışımızda bizi var etmiş bir kudretin eseriyiz ve o kudret... ...kendi kodlamasını yapmış, bize tercih alanı açtığı doğru ama bu tercih alanı içerisinde bize sağdan, soldan, önden, arkadan... ...sürekli belli mesajları ve belli iletişimleri sağlıyor. Bunlar yaratıcının ifadesiyle bizi iyileştirmek, yanlış tercihler hususunda uyarmak için olsa da... ...tercihimizin üzerine çöken bir kara bulut gibidir. Dolayısıyla... Bir kâfirin hayatı bütünüyle tanrısız iddia ederek, öyle varsayarak işte rastlantısal oluşmuş. Metalizm bunu neden çok seviyor? Ateizm bu fikri neden çok seviyor? Rastlantısal oluşmuş. Yani bir sahibi, bir güdeni yok, sürecin bir yöneteni yok. Ha yöneteni varsa bazıları da diyor ya, hem yöneteni var hem rastlantısal. Bu gerekir hem üç eder hem beş eder demek gibi bir şey. Çünkü hem... ...özellikle yönetiliyor diyorsunuz. O zaman tesadüfe, rastlantı yer yok. Ama sonra hemen dönüp yine aynı ağzınızla, başkasının ağzıyla değil aynı ağzınızla kalkıp rastlantısal diyorsunuz. Bu yani meseleyi anlamamışsın. Yani Darwin kalksa der ki sen mevzuyu anlamamışsın. Çünkü burada mevzu olayı rastlantı üzerine kurabilme, esprisi üzerine kurulu. Bütün olayın şeyi, argümanların hepsi. ...buna hizmet edebilmek, bunu bir tutturabilmek üzerine yoğunlaşmış ve zaman boyunca da sürekli destek ile ayakta durabilen... ...çünkü e, ilk kurgusu itibariyle çoktan çökmüş bir nazariye, e, devam eden yıllarda yine yeni yeni yalanlarla ayakta tutabilme çabası... rastlantısal süreçlerinde ki kör süreç diyor ona, e, oluşmuş bir, bir araya gelmiş bir tesadüfe bağlı bir sistem... ...olmayabilirdi de. Halbuki yaratılış ilimle, iradeyle, özellikle ve bilerek olmama ihtimali asla söz konusu değil. Başka seçenekle hiçbir şey olamaz illa başka alternatif yok zaten yaratmada e, özellikle kasten iradeyle. Dolayısıyla orada sahip var, ötekinde sahip yok. Bu bakımdan e, seküler bakış açısı sahibin olmadığı oluşumu sahipleniyor. Çok onun fikrine uygun çünkü oradan kendisine özgürlük devşiriyor. Yani bu ortam, bu yediği içtiklerimiz, bu ağaçlar, bu çiçekler, bu yiyecekler yani ne güzel yerler. Rastlantısal oluşmuş ise iyi biz de rastlantısal oluştuk içerisinde o zaman sahipsiz demektir. Bu sahipsiz bir bağ, sahipsiz bir arazi, sahipsiz bir bahçe, sahipsiz bir... ...hane, mekan, kasır, şato bulmak gibi bir şeydir. Yani bu şato burada kendiliğinden rastlantısal bir süreçte oluşmuş dediğiniz zaman bütünüyle özgürsünüz. Siz de öyle. O bakımdan rastlantısal oluşum fikri insanın aslında özgürlük arayışı ve tutkusu kadar değerlidir. Ve bir o kadar da eskidir. Sahibi tanımamak. ...ilimle, iradeyle, özellikle yaratmış bir sahip varlıktan, böyle bir var edici fikrine, lojik olarak mantıksal bakımdan zorunlu geçiyorsunuz. Bu bağı kırmak üzere oluşturulmuş koca bir yalan. İnananları ancak bu sonucu elde edebilmek, yani o özgürlüğe kavuşabilmek için... ...katalizör olarak görüyor bunu arada. Aslantısal kör bir süreçteki oluşumu, o zaman sahipsiz bir oluşum. ...ve ben o zaman buranın her şeyiyim. Ben o zaman burada istediğimi yapabilirim. İnsana verilen mesajda böyle bir süreçten oluştun, sürecin bir yöneticisi yok. Sen de burada şimdi artık keyfine bakabilirsin. Etrafta yapacağın hiçbir şeyin senin aleyhine bir sorumluluğu olmaz. Çünkü bir sahip bunun ardını kovalamaz. Dolayısıyla özgürlük fikrinin aslında... ...hem insanın psikolojisi açısından hem de onun felsefesi açısından nasıl böyle bir tarafa evrildiğini, niye ateizme evrildiğini... ...niye dinden uzaklaşıp e, materialist bir düşünceye, e, darwinist bir varoluş e, düşüncesine e, evrildiğini kolayca kestirebilirsiniz. Çünkü sahip varsa o zaman özgürlük yok demektir. Sahip varsa o zaman... ...sorumsuz değiliz demek, başıboş değiliz demek, sahibe karşı sorumluluk söz konusu demek. Bu düşünce basamaklarımızın ilk basamaklarında yaşadığımız şeyler. Hayatımıza bütünüyle şekil verecek olan şey bu. Buradan nasıl bir neticeyle çıkacaksak ki onu da biz kendi tercihimizle işte... ...asıl irademiz, asıl özgürlüğümüz bizim orada, onu biz kullanacağız. Elbim'in böyle bir alternatif var. ...inandırıcı mı? Çokları inandırıcı diyor. Yaradan diyor ki hayır, onlar açısından inandırıcı değil. Sadece öyle inanmak istedikleri için varoluşsal boyutta, kör ve tesadüfe bağlı oluştuklarını... ...kabullenmek veya inanmak istiyorlar. Çünkü bu onlara özgürlük sağlıyor. Halbuki akleden bir insan ki insanın en büyük meziyeti akletmek, diğeri hayvansal bir durum, akletmediğiniz bir şeyi... ...kabul ediyorsunuz, gerçek olmadığını bildiğiniz bir şeyi gerçekmiş gibi sahipleniyorsunuz. Allah diyor ki, akrederseniz kendi varlığınız, yeryüzünün varlığı, maddenin varlığı, gökteki varlık ve her şey... ...benim muazzam ilmimin ve irademin, gücümün neticesinde oluştuğunu... ...kolaylıkla kestireceğiniz bir hayatın içerisindesiniz. Bunu sadece içtenlikle... Ee, içtenlikli olmanız, bunu yapmanız ve başarmanız açısından yeterlidir. Bunu başarmamak için, bunu görmemek için özellikle kaçınırsanız, bunu size bir zor anki yaşatırız. Kalbiniz ve iç dünyanızda bu resmi çok net bir şekilde görmenizi sağlarız. Buna rağmen hala inkar edip, kalbinizden geleni ağzınızda değiştirip... يَقُولُوا لَبِأَفْوَاهِهِمَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ Kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söylüyorlar. Cenab-ı Hak eğer kabul etmezlerse... فَاِنْ تَوَلَّوْا Yüz çevirirlerse... فَاَعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ Bil ki arzularının peşine düştükleri için. Dolayısıyla bu yok sayma varlığı, varoluşu, var edicinin eseri değil de var edicinin ilimle, iradeyle oluşturduğu, ...kasıtla, iradeyle oluşturduğu, özellikle oluşturduğu, yarattığı bir sonuç değil de tesadüflere bağlı rastlantısal süreçlerde oluşmuş... ...bir ve yönetilmemiş, kör bir süreçte oluşmuş bir varlık telakkisi, anlayışı kişinin aslında tercihinin önünde duruyor. Bunu da tercih edebilirim, bunu da tercih edebilirim. ki bahsettiğimiz, doğru yanlışlık gibi... İçine sorduğunda yaradan diyor ki içine sorarsa diyecek ki e varlık varsa var edici illaki var. Hele hele varlık sistematikse <gülüyor> var edici özellikle iradesiyle ilmiyle bunu ortaya çıkarmış demektir. Ha yani bu tarafta aynı varlık var ve sistematik, olağanüstü sistematik ama kalkıp tesadüflerle oluşmuş demek gibi bir saçmalığa evet demek istiyor kişi. Neden ...bunun sonucunda sahip olmadığını kendisine vehmetmeye daha müsait olacak. Yani onu katalizör gibi kullanacak ve böyle düşünmesini kolaylaştıracak ona. Burada ise sahip ile yüzleşecek ve sahibe karşı sorumluluğuyla yüzleşecek. İnsanın iradesini nasıl iradesini kullanmaya başladığını görmekteyiz ve bu irade kula bahşedilmiş... ...aslında kayıtlı bir özgürlüktür. O yüzden Cenab-ı Hakk... فَمَنْ شَاءَ دِلَيَنْ فَلْيَؤْمِنْ İman etsin yani desin ki evet benim varlığımda, göklerin yerin varlığı da... ...olağanüstü, sistemli, intizamlı, en basit bir sistemi bile insanlar yapmadan yani bilinçli bir el ile oluşturmadan oluşmuyor... ...buna var mı aramızda böyle bir deli oluşabiliyor diyen, gördünüz mü böyle bir şey? Mantıksal olarak... Buna hiç fırsat açtınız mı zihninizde açmadınız ama dö geri dönüp varlıkla alakalı, hayatın kendisiyle alakalı... ...hepsi olmuş olabilir demek gibi bir yalanı yutmaya çalışmak, ne hatırına demin girişte söylediğimiz... ...o sahici olmayan yalancı bir özgürlüğe kavuşabilmek ve böylece hem içinde bulunduğu hayatı hem öldüğü takdirde sonrasını sahipsiz, başıboş... ...yönetilmeyen bir süreç olarak kendince güya e, özgürleştirecek ve sorumsuzluğunu ilan edecek. Bunu kendisine rağmen bu istikamette yürüyenler, yani var ediciyi denklemin dışına atabilmek için... ...varlığı rastlantısal oluştu diyerek var ediciden kurtulduğunu sananlar... ...Yüce Yaratıcı'nın haber verdiğine göre bir ömür kendileriyle keşmekeş içerisinde... Kalpleriyle mücadele içerisinde yaşarlar. Bu öyle, hadi ben böyle kabul edeyim deyip, kabul edebileceğiniz oldu ne güzel, ne kadar güzel oldu diye üstüne yatabileceğiniz bir şey değil. demin konuştuk içimizdeki e, sistemin ki o da Allah'ın var ettiği bir sistem, bizi daha dünyadan e, başlayan sorgulamalarla rahatsız ettiği, ya nasıl böyle dersin, nasıl böyle düşünürsün, olur mu hiç mümkün mü? En basit bir sistem bile sistemi e, tasarlayandan, sistemi yazandan, çizenden, planlayandan, planlayan olmaksızın olmuyor. Sen muazzam bir var. en azından kendi sistematiğine bak. Dolayısıyla sahibi göz ardı ederek biz gerçeği yok sayıyoruz. Gözümüzü kapatıp güneş yok demek gibi bir şey. Bu ısrarla ve inatla yürürse yürür, yürümezse vazgeçer... ...artık o mutlak özgürlük arayışının boş olduğunu görür, geri döner, var ediciyi denklemin içerisine dahil ederek biz buna tövbe diyoruz... ...var edicinin varlığını hayatın içerisine ve anlamına katarak bir yolculuğun içerisine girer. Bu iradenin bahsettiğimiz aslında kayıtlı bir özgürlük, özgürlüğün tavan yaptığı yerdir. Bundan daha öte bir özgürlük yok biz kullar açısından. Dolayısıyla bağımlıyız küreye. Burada Cenab-ı Hak belli alternatifler önümüze açmış. Bu alternatiflerin bir kısmını doğru, yerinde, uygun olarak algılamamızı sağlıyor. Diğer alternatifleri de yanlış, kötü ve çirkin olarak algılamamızı sağlıyor. Biz tercih yaparken işte tam özgürlüğümüzü kullanıyoruz ama bu tercihimizi <gülüyor> yaparken de doğrudan yana yapabilmenin bir... Ee, ...keyfiyeti var yahut yanlıştan yana yapabilmenin de yine bir sorumluluğu var. Bunun neticesinin bize sorulacağı düşüncesi de içimizde beliriyor. Çünkü sahibi kabullendiğiniz andan itibaren sahibin, sahibe karşı sorumluluk bunun doğal sonucudur. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki... اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا kum'a عَبَثًا Siz sandınız mı ki biz size abes olsun diye yarattık. Abes! Yani bir sonuca dönüşmeyecek buradaki tercihlerimiz. Bir sorumluluğu olmayacak burada yaptıklarımızın, ettiklerimizin. Öyle abes gelişi güzel oldu bitti kapandı. Kim ne yaptıysa, ne ettiyse Cenab-ı Hak diyor bu mümkün değil. Bu bizim yapacağımız bir şey değil çünkü biz abes işler yapmayız. Ben kendimi el hakim diye tanıtıyorum diyor Cenab-ı Hak. Ne demek? Yaptığı her şeyi hikmetle yapan demek bir anlamı var. O yüzden diyor ki, اَفَحَسِبْتُمْ اَمْ نَجْعَلُ الْمُجْرِم۪ينَ كَالَّذ۪ينَ ve وَاَمِنُوا salihat. ''Mücrimleri iman eden, salih amel yapanlarla aynı mı tutacağız?'' اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّق۪ينَ كَالْفُجَّارِ Cenab-ı karşı saygılı olanlarla, Cenab-ı Hakk'a karşı azgın, taşkın ve saygısız olanlar aynı mı sonuca olacak? Yani her ikisi de yok oldu. Bitirildiler, tükendiler, toprakta kayboldular, varlıklar imha edildi. Hayatta birinin Rabbine karşı sorumlu davranmasıyla ötekinin sorumsuz davranması bir anlamı olmadı, bir sonucu olmadı. Buna ihtimal veriyor musunuz? Yine Yüce yaradan dediğine göre akleden bizler böyle bir şeye ihtimal vermeyiz. Bu bizim aklettiğimiz takdirde hayır. Bu varlığı var eden, o kadar sistemli, ahenkli... Kadar ...anlamlı var edenin sonucunu öylesine bırakmış ve anlamsız bir sonuca bağlamış olması mümkün değil. Dolayısıyla ahiret inancı ve beklentisi, aslında akleden yüreklerimizin mantıksal olarak zorunlu bir netice arayışıdır. Yani olmazsa olmaz. Bunun ilk basamağı var ediciydi, var edici varsa o zaman o var edici madem ki bu kadar... ...hikmetli, düzgün iş yapıyor, sistemli, e, dengeli, şu halde insan hayatındaki iyilikle kötülük dengesini... ...kaçıracak kadar ipin ucunu kaybetmesi ve anlamsız bir e, sürece boğulması söz konusu değil. O anlamda sorumluluk, var edeni kabul ettiğimiz andan itibaren var ediciye karşı içimizde beliren bir e, düşüncedir. Zorunlu olarak yani lojik olarak... Yani mantıksal olarak belirir, tıpkı var eden fikrini varlıktan ötürü, varlıktan yola çıkarak var ediciyi kendi varlığımızda dahil nasıl kabul etmek zorunda kaldıysak, var ediciyi kabul etmekten sonra ona karşı sorumluluğu da aynı şekilde yeni bir halkası olarak düşüncenin kabul etmek zorunda kalırız. Şu halde ama dikkat ederseniz hayatın içerisinde yine hala istediğimizi e, sınırlı alternatifler üzerinden yapabilmekteyiz. Kağıt önümüzde istediğimizi hala yazabiliyoruz ama cevabı yazarken doğru cevabı işaretlersem ne oluru düşündürüyor bize? Yanlış cevabı işaretlersem ne oluru düşündürüyor bize? Ama biz aynı anda biliyoruz ki doğruyu da işaretleyebilirim, yanlışı da işaretleyebilirim. Bizim özgürlük değil de aslında imkan dediğimiz, tercih imkanı dediğimiz bir şeydir bu. Özgürlük de diyebilirsiniz, sınırlı bir özgürlük. Ama insan bu sınırlı özgürlüğünü yaşarken iç ve dış düşüncelerinin eşliğinde bunu yaşar. Hem kendi iç düşüncesi hem dıştan toplumla paylaştığı düşüncelerin ona yüklediği sorumluluk eşliğinde yapar. Sorumluluğun at başı gittiği bir özgürlükten söz ediyoruz. Allah insanı böyle bir imkan ile kendisini ortaya koymasına fırsat alanı açmış. Buna emanetin kendisine sunulması diye ayette tarif ediyor. İnna el emanete biz emaneti arz ettik. Bu geçici bir süre direksiyonun kişinin kendisine bırakılması gibi bir şey. Baştan Cenab-ı Hak kendisi sordu. Ben Rabbiniz değil miyim diye. Elbette dedik. İradenizi size bıraktığımda ki burayı unutturarak iradenizi bırakacağım. Sizi bir ortamda var edip ...o ortamda benim var edici gücümü anlayabilecek, kestirebilecek, fark edebilecek bir donanımla yaratacağım. Orada dilerseniz beni denklemin içerisine dahil etmeye, dilerseniz akledip bana saygı duymaya... ...dilerseniz de hiç ikna olmadığınız, saçma sapan varoluş fikirlerine, işte rastlantısal olan bunlardan bir tanesi, sırf sahipsiz ve özgür bir alandayız... ...havasına girebilmek için kendinizi kandırabileceksiniz de. Orası öyle bir yer. Dolayısıyla biz şu anda orasının içerisindeyiz ve Allah'ın dilemesiyle istediğimiz sınırlı seçeneklerden birini dileyebilme özgürlüğünün tam ortasındayız. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bize dileyerek açtığı bir dileme. Yani Allah dileyebilmemizi dileye, diledi. O yüzden ayette diyor ki... Omateshauna illa en yasha Allah. Sizin dilemeniz ancak Allah'ın dilemesiledir. Allah siz yoksa dileyemezdiniz de. Cenab-ı Hak bize dile kulun dedi. İster onu dile ister bunu dileyebilmemizi diledi Cenab-ı Hak. Bizim özgürlüğümüz bu sınırlı şeylerden birini dileyebildiğimiz zaman itibariyle önü arkası belli, mekan itibariyle evrende ...nokta kadar bir küre üzerinde bir e, alanda sadece irademizi sergileyebildiğimiz bir imkanlar dizisi yaşıyoruz. Bu kadar kısıtlı ve sınırlı bir alanda şeytanın bize gelip sonsuz bir hayal kurdurmaya çalışması... ...ancak göz göre göre yanlışa adım atan, bile bile ahmaklığı seçen... ...yanlış olduğundan yüzde yüz emin olduğu halde sırf hevası ve arzusu ve e, tutkusu... ...öyle uygun gördüğü için keyfi yapan kimselerle beraber yaşıyoruz. Yer yer benzer yanlışların içerisine yaratıcının yap dediği şeyleri yapmayarak yahut yapma diye şeyleri yaparak bizler de e, girebiliyoruz. Dolayısıyla evet sınırlı bir alanda belli e, özgürlük kullanıyoruz ama bu özgürlüklerimiz, sorumlu özgürlüklerimiz sınırlı sayıda şeyler arasındaki tercihlerimizin... ...belli bir sonucu olacağını da aklede biliyoruz. Yaradan bizi bu sorumluluk fikriyle iç içe yaratmış, bunu varlığımızın içine işlemiş. Dünya öncesi, hayat öncesi hiçbir irademiz yoktu dedik. Hayata geldik, belli bir irade ve tercihlerle baş başa kaldık. Hayattan sonra hayatın bitimiyle birlikte bu tercihli alan bu imkanlar son bulur. ...artık hareket etmek bile kişinin kendi iradesinde değildir. Cenab-ı Hak diyor ki... وَجَعَتْ nefsin نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ Her kişi geldi ama yanında onun sürücüsü var. Yani bizi araba gibi sürüyorlar oradan oraya, oradan oraya. Ve bir tanık, bizim kimliğimizi tanıtan şudur budur diye... Yani artık o esnada biz hareket şeyimizi bile, serbestliği, serbestliğimizi bile devretmişiz. Bütün irademiz alınmış bizden. Cenab-ı Hak belhumul yevma musteslimûn. Bugün ful teslim olmuş durumdadılar. Ölümle birlikte bizden irade bütünüyle kalkar. Akabinde gelen bir hesap ve Cenab-ı Hakk'a hayatın hesabının verilmesinin e, neticesinde... ...iyiler açısından Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği bir yer söz konusu Cennet. Mutlulukların, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin olduğu... Ve Allah Azze ve Celle'nin لَهُمْ ma يَشَاءُنَ فِيهَاۜ Orada her istedikleri var onlar için. lehum ma يَشَاءُنَ فِيهَاۜ Bu tam da dünyada aslında peşini kovaladığımız ama bir yalan olan özgürlüğün e, her istediğine kavuşmak eğer tanımı buysa ayette Cenab-ı Hak... Cennet için böyle bir ifade kullanıyor. لَهُمَّا يَشَاءُنَا فِيهَا İlginç olan insanların orada her istedikleri, orada kaydıyla her istedikleri kendilerine verilirken hiç düşünmedikleri, hiç bilmedikleri, hiç tasavvur etmedikleri, dolayısıyla da hayallerine düşmeyen ve isteyemeyecekleri bilmediklerinden şeyleri de وَلَدَيْنَا <gülüyor> مَزِيدٌ demiş Cenab-ı Hak. Fazlası da var bizden. Sizin hiç aklınıza böyle bir şey gelmezdi değil mi? Alın bir de böyle bir şey görün diye. Bu özgürlüğün ötesinde bir şey. Çünkü özgürlüğünüz isteyebilecekleriniz ile çünkü muhayyeleniz sınırlı, hayal dünyanız sınırlı. O güne kadar bilip gördüğünüz şeylerin ve türevlerini en fazla kurgulayarak isteyebilirsiniz. Hiç bilmediğimiz bir nimeti hayalini kuramadığımız için talebini de gerçekleştiremeyiz. Cenab-ı Hak o sınırı kaldırdı. Dedi ki, وَلَدَيْنَا مَسِيْدِ Bizde fazlası da var. Cennettekiler diyorlar ki, نَتَبَوَّعُوا مِنَ cenneti حَيْثُ نَشَاءُ Cennette istediğimiz yere kuruluyoruz. İstediğimiz yere yerleşiyoruz. Belli ki biri diğerini zorlayan bir meka mekan kısıdı da yok. E zaman kısıdı kaldırıldı, girişle birlikte önü açık. سَلَامٌ aleykum تَبْتُمْ خَالِد۪ينَ فَدْخُلُوهَا خالدين. Size selam olsun, güzel bir hayat çıkardınız. Girin şimdi sonsuz olarak. Bakın önü zaman itibarıyla açık. Mekan itibarıyla her istedikleri yere gezinip dolaştıkları, yerleştikleri. Bu kadar uçsuz bucaksız biri diğerini sınır itibarıyla zorlamıyor ve her istediklerine kavuşabildikleri bir ortamdan bahsediyoruz. Bu şeytanın bizi dünyada ...sanalıyla, demosuyla kandırdığı, Cenab-ı Hakk'ın bize ahirette gerçeğini vaat ettiği bir şey. Bunu Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şu uçsuz bucaksız e, evren içerisinde aslında onun böyle bir şey yaratabileceğini... ...zaten yarattığı üzerinden ispatladığına tanız. Çünkü şu an bahsettiğimiz bu e, sistemde adam başına bir galaksi versen içinde milyarlarca e, gezegenin olduğu ondan daha fazla e, galaksi var, sayısını kestiremediğimiz kadar. Bu bakımdan Allah Azze ve Celle aslında mülkünü bir yaratma örneği üzerinden... ...insanın gözünü ve en azından matematiksel olarak ufkunu, sonsuzluk beklentisini kandıracak kadar... veya ondan daha fazla bir yaratma ile zaten buluşturduğunu görüyoruz. Şu hâlde ahiret vâdenin en azından sermayesi... Zaten gözümüzün önünde duruyor ki Cenab-ı Hak dedi ki bunlar bir hiç. Biz bunları kaldırır, düzen atarız. Yeni yaratılışta yeni kökler. O gün yaumutubaddalul ardü gayral ardı. Gök değiştirilir. Yaumutubaddalul ardü gayral ardı ve semavat yer değiştirilir. Artık o yer değil. Ve semavat gökler de değiştirilir. Bu bakımdan Cenab-ı Hakk'ın bize şu an içinde bulunduğumuz hayatta Önüyle arkasıyla söylediği kısıtlılıklar doğru. Bizi şeytanın bu kısıtlıklar içerisinde mutlak bir özgürlüğe davet etmesi yanlış, makul değil. Eceliniz ömrümüz buna vefa etmez bir defa, e, nefesiniz buna yetmez bir defa. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle dedi ki, ''Zaten meta olan ve zaten tükenip biten hayata sonsuz bir beklentiyle bağlanmanız çok saçma.'' وَمَلْ hayatı dünya illa mata'ul gurur. Dünya anlatıcı anlatacağı meta'dan başka bir şey değil. Ma'indakum <gülüyor> yanfadu. Bu elinizde var olanların hepsi bitiyor, tükeniyor. Eşiniz, nefsiniz, nefesiniz de dahil. Ve ma'indallahi bakin. Halbuki Allah'ın katındakiler kalıcı ve daha değerli. Şu halde hiçbir şeyden emin değilsek bile içinde bulunduğumuz hayatın değersizliğinden eminiz. Bu anlamda Cenab-ı Hakk'ın vaadinin ...en azından iyi bir seçenek olarak düşünce dünyamızda başlangıcı itibariyle e, heyecan verici... ...akledip değerlendirdiğimizde somutlaşan, hakikileşen, gerçekleşen ve Allah Azze ve Celle'nin hidayeti dediğimiz şey ile... ...ki bunu akleden, inceleyen, araştıran kimselere nasip ediyor... ...bunun mutlak bir gerçeğe dönüşmesi ve artık kesin... وَبِالْاٰخِرَةِ khiratihum yuqinun Onlar ahirete... ''Yakinen onlar ahiretin yakın bilinci içerisindedir.'' diyor Cenab-ı Hak. Yani somut, açık bir realite olarak, kesin bir atil realite olarak bilinçlerine oturur. Mü'minlerin ahirete bakış açısını âyette Cenab-ı Hak söylüyor. O zaman aklederek bu sonuca ulaşmayı ve böylece bu sonuç üzerinden hayatı kısa bir sürede tüketip, istesek de istemesek de öyle tükenecek zaten sonrasında hayatın sahibine varıp ulaşmayı ona barışık bir kalp ile illâ men etallâha bi kalbin salîm esenlik dolu huzur dolu bir kalp ile onunla iyiyken onu memnun etmişken hayatı onun adına yaşayarak aklederek sadece doğrulara doğru diyerek yanlışlara yanlış diyerek Cenab-ı Hak bizden bundan daha fazlasını beklemiyor. Yaratılışınıza fıtratınıza Vefa gösterip kendimizle çelişmeden, kendimizle çelişkiye düşmeden ölebilmeyi başarırsak var ediciye teslim olmuş olarak. Çünkü fıtratımızın yani yaratılışımız, yaratılış kodlarımızın bizi bu sonuca götüreceği var edicinin iddiası. Akleden her insan sadece kendi deneyidir. اَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِزَائِرِ mu'minin